Elhamdülillahi Rabbil Alamin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi Ve ashabihi ve etbaihi ecmain Muhterem hocalarım, kıymetli kardeşlerim Hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum Esselamu aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Rabbimize ne kadar şükürsek az, iman gibi bir nimet vermiş, imanı bize öğretmek için peygamberler göndermiş, yetmemiş, peygamberlerin elinde yetişen nesilleri de bu iş nasıl olur, nasıl ideal manada kulluk yaşanır bunu göstermek için bize göndermiş. Allah'ım sana yüz binlerce kez hamdolsun ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz gibi bir nimetimiz var. Yüz binlerce kez sana hamdolsun ki bu ümmetin Ebu Bekirleri var. Ömerleri var. Osmanları var. Alileri var. Hatice'leri var. Ayşe'leri var. Radıyallahu Anhum mecma'in. Biz biz Onların bize öğrettiğini, onların bize gösterdiğini anlamaya çalışıyoruz. Gayret o gayrettir. Bugün de Antep'teyiz. Cerir İbn Abdullah'ın adına bir sofra kuruldu. Siz de o sofranın misafirlerisiniz. Ben de inşallah sizlerden biriyim. Hep beraber onu anlamaya gayret edeceğiz. Onu anlamaya çalışacağız inşallah. Rabbim hepimize bunu nasip eylesin. Aziz kardeşlerim, Türkiye'nin 81 vilayeti, buna Kıbrıs'ı da dahil ettik biz. 82 vilayetinde o toprakla bir şekilde bağı olan ashabı kiram efendilerimizi anlamaya çalışıyoruz. Kabirleri orada olanlar, fetihlerine katılanlar, bir şekilde oradan geçenler, kabirleri yok, makamları orada olanlar Makamları yok Onlara nispet edilen bazı kabirler orada olanlar Onlar da yok Bir şekilde o toprakla ilişkilendirenler 82 ilimizin 82 yıldızı olacaklar inşallah Antep nasipli Antep'te var Var olanı burada size anlatmak için geldim Hocalarım çok iyi bilirler Sahabe nesli Kur'an'ın ve sünnetin sadık taşıyıcıları olduğu için ilk nesillerden itibaren hayatları kayıt altına alınmış ensap kitaplarıyla, tabakat kitaplarıyla, rical kitaplarıyla bize aktarılmıştır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek ellerinde yetişen o güzel insanları bize anlatan birçok kitap vardır da o kaynaklardan dört tanesi çok mühimdir. Onlardan biri İbni Hacer'in el isabesi, ikincisi İbni Abdilber'in el istiabı, üçüncüsü bizim hemşerimizdir, bu toprakların bir mahsulüdür. İbnül Esir'in ustul gâbesi, bir diğeri de İbni Sad'ın tabakatı. Bu dört kaynak Ashab-ı kiram hakkında Bize bilgiler veren En asli kaynaklarımızdan En fazla bizlerin de istifade ettiği Kütüphanelerin olmazsa olmaz Kitapları Bu dört kaynaktan ilk ikisi İbni Abdilber'in el istiabıyla İbni Hacer'in El isabesinde Cerir İbni Abdullah'ın Hz. Ali'nin hilafet döneminin sonlarında O günkü adı Karkisiye Bugünkü adı Karkamış olan O bölgeye gelip orada inzivaya çekildiği Ve orada vefat ettiği söylenir. Bu kaynaklar Eğer bu bilgiyi bize veriyorlarsa Bunun üzerinde durmamız lazım Bu bilgi önemli bir bilgidir en temel kaynaklarda Geçen bilgidir Hal böyleyse eğer Biz nispeti Meçhul olan Nispetinde şüphe olan Bazı isimleri ve Kabirleri gündeme Getirmemizden daha fazla Celir bin Abdullah'ı gündeme getirmek Zorundayız İnşallah bugün Onun adına kurulan şu sofra ...bu hayra vesile olacak. Muhterem Müftüm burada... ...büyük ihtimalle... ...yetkili kardeşlerden... ...bir miktarı da şu anda bizi dinliyorlar. Sesimizin ulaştığı herkese... ...onu iletiyoruz... ...onu söylüyoruz ki... ...gelin... ...bu güzellikten Antep'i mahrum etmeyin. Araştırın, bulun... ...ve Cerir İbni Abdullah'ın... ...methun olduğu... Ya da daha doğru ifadeyle meskun olduğu yeri bulun da en azından bize bu manada da nasiplenecek, istifade edecek bir mekan oluşturun. Antepli kardeşlerime benim vereceğim müjde sadece bu değil, adını andığım kaynaklar iki sahabinin daha Karkısiye'de, Karkamış'ta vefat ettiğini söylerler. Onlardan bir tanesi Hanzala İbni Errebi Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin bir miktar Bir dönem katipliğini Yapmış katipliğini Yaptığı için de El Katip ünvanını almış O mübarek lisandan bize Hadisler nakletmiş Yiğit bir sahabidir O da burada metfundur O hanzala meleklerin yıkadığı Hanzala değil onunla karıştırmayalım bir diğer isim de Haris İbni Yezid el amiridir. Onun da vefat yerinin karkamış olduğu söylenir. Söz emanet ben o emaneti ulaştırdım size. Artık gereğini inşallah yapacaksınız. Yapılması için sizler de ekipler oluşturacaksınız. Komisyonlar oluşturacaksınız. Zorlayacaksınız. Ve bu işin inşallah gün yüzüne çıkması için herkes üzerine düşeni yerine getirecek. Neden? Tirmizi'de geçen bir hadisi size söyleyeyim. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin bize söylediği ve bize haber verdiği hatta bize müjde verdiği bir hadis. Ashabından biri eğer bir beldede vefat ederse Kıyamet günü inşallah o sahabim o beldenin iman edenleri için bir rehber olarak bir nur saçan hidayet önderi olarak diriltecek. Soruyorum Antep'li kardeşlerime istemez misiniz kıyametin o dehşetli meydanında Haşre doğru yürürken Komutanınız Celir İbn Abdullah olsun Onun arkasında yürümek istemez misiniz Onun arkasında Yürümek için Onları tanımak Onların iman adına Verdikleri mücadelenin Farkına varmak Onların bize miras olarak Bıraktıkları risaletin Davasına sahip çıkmak Onlardan duyulduğu ve göründüğü gibi kulluk yolunda hesabi bir biçimde değil hasbi bir biçimde yürümek. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın bize gösterdiği örnek ve model olarak takdim ettiği kulluğu yaşadığımız dönem hangi dönem olursa olsun zamana mekana takılmadan aynen onlar gibi yaşamak. Rabbim hepimize bunu nasip eylesin inşallah. Bu gece biz bu toprakların önderi olan, rehberi olacak olan Celil İbni Abdullah'ı inşallah bundan dolayı anlamaya çalışacağız. Hayatından bu manada istifade etmeye çalışacağız. Onların rehberliklerini bu manada anlamaya çalışacağız. Duam şu olsun... Siz de buna gönülden bir amin deyin. İnşallah konuşanı olsun. O kendini anlasın, biz de dinlemiş olalım. Celil ibn Abdullah Yemen'in Beceli kabilesine mensup. Meşhur bir kabiledir. Onun içinde Beceli nispetiyle anılır. Yemen'den ta kilometrelerce uzaklıkta olan bir coğrafyadan Gelip sahabi olma şerefini elde etmiş ve ötesine de ulaşmış. Ötesinin ne olduğunu söyleyeceğim birazdan. Böyle bir yiğit o. Onun çocukluğuna dair, gençliğine dair çok fazla elimizde bilgi yok. Müslüman olduğu günden itibaren onun hayatını biliyoruz. Onu İslam'a getiren sürece dair de elimizde bir rivayet var. Celil İbni Abdullah Yemen'de Yahudi bir alim ile tartışır, tanışır, onunla konuşur. Ondan gelecek son nebiye dair bazı mesajlar alır. Ondan öğrendikleriyle yüreğine aşk düşer, yüreğine bu ızdırap düşer, araştırır, araştırır. Yemen'den bir iki Müslüman bulur Onlardan Efendimiz hakkında bilgiler alır Onlardan imana dair bazı şeyleri öğrenir Müslüman olmuş bir halde Medine'ye doğru yürür Aleyhissalatü vesselam Efendimiz onun gelişini haber almıştır Bir öğle vaktidir Öyle anlatır kaynaklarımız bize Ve bir Ramazan'dır Efendimiz Mescid-i Nebevi'de insanlara bir şeyler anlatıyor. Celil'in iman adına yürüdüğünden haberdar olmuş, hutbesinin bir yerinde mübarek elini de işaret ederek şu kapıdan birazdan Yemenli bir zat girecek, onun simasında, onun yüzünde meleğin alameti vardır diyecek melekleşerek gezenler biraz önce dinledik ya onun simasında onun yüzünde meleğin alameti var buradan sonrasını Celil İbni Abdullah anlatıyor vardım diyor Medine'ye yolculuktan geldiğim için üstüm başım toz içinde Medine'nin dışına çıktım yeniden güzel elbiselerimi giydim Kapıdan içeriye girdim. Ben girdim. Efendimiz aleyhissalatü vesselam halen konuşmaya devam ediyor. İnsanlar benim girdiğimi görünce anında bakışlarını bana doğru çevirdiler. Ve birbirlerine işaret etmeye başladılar. Ben ne olduğunu bilmiyorum şaşırdım. Biraz da utandım. Aleyhissalatü vesselam efendimizi o halde bıraktığım için hemen bir yere oturdum. Baktım halen mescitteki sahabiler elleriyle birbirlerine beni gösteriyorlar. Yanımdaki sahabiye sordum. Niye bunlar bana bakıyorlar? O yanımdaki sahabi dedi ki biraz önce Efendimiz aleyhissalatü vesselam senden bahsetti. Seni o kadar güzel anlattı ki hepimiz meraklandık. Gelecek bu zat kim? Onun için bakıyorlar. Celir İbn Abdullah diyor ki o kadar sevindim bu söze ki artık söyleyecek bir şey bulamadım Aleyhissalatü vesselam Efendimiz sözlerini bitirdi Cemaatin bir miktarı dağıldı O bana doğru yürürken ben de ona doğru yürüdüm Gelip karşımda durunca selam verdim ona Selamımı aldı Hoş geldin Celir dedi Seni buraya getiren şey nedir? Ya Resulallah, iman etmeye geldim Uzattı elini Koydum elini elinin içine Ve şartlar söyledi biat şartları Onları o söyledi Ben de tekrar ettim Allah'tan başkasına ibadet etmeyecek Ondan başkasını ilah olarak tanımayacaksın Namazı doğru kılacaksın Zekatı vereceksin Ramazan orucunu tutacaksın Başındaki Habeşli bir köle olsa bile ona itaat edeceksin. Onun dediği her şarta biat ettim. Orada yepyeni bir hayat başlamıştır. Celil İbn Abdullah için. İmanının arkasından orada kalır. Ashab sever sonradan gelmiş. Aradan yıllar geçmiş gelmiş. O halkaya dahil olmuş. Sahabi onu bağrına basmış Hatta Hazreti Ömer Onun için her Ümmetin bir Yusuf'u Vardır bizim Ümmetimizin Yusuf'u da Cerir İbni Abdullah'tır demiş Hazreti Ömer Bu sözü Öyle çok rahat söyleyecek Birisi değildir Hazreti Ömer'i Çok iyi tanıyorsunuz Onun için aleyhissalatü vesselam Efendimiz ne diyordu Ömer söyleyen değil, söyletilendir. O konuşturulandır. O sözü söylemişse, o sözü içinde, o sözün altını dolduracak, ağırlığını gerçekten hissettirecek şeyler vardır. Birine ümmetin Yusuf'u demek için iki şeyin olması lazım. Biz bunu Hazreti Yusuf'un hayatından öğreniyoruz. Allah vergisi bir cemal, güzellik. O güzelliğe rağmen iradesinin hakkını vererek iffet gömleğini yırtmadan, yık, iffet gömleğini muhafaza ederek bir iffet. Cemal ve iffet. Bu ikisi varsa eğer o insan Yusuf'un yaşadığı toplumdaki örneğidir. Vallahi bu ikisi vardı Celil İbni Çok güzel biriydi Bakanlar etkilenirdi Çok yakışıklıydı Yusuf vari bir Güzelliği vardı Buna rağmen Bu güzelliğine rağmen Aynen Yusuf gibi İffet gömleğini Yırtmadan Çağın Züleyhalarının Eline avcuna bırakmadan muhafaza eden bir irade vardı. Bize bir şey söyledi aslında Hazreti Ömers o sözüyle. İstiyor musunuz çağın Yusuf olmak? Yusuf olmak sadece erkeklere has bir şey değil. Kadınlar da hanımlar da Yusuf olabilir. Yusufluğun örneği budur muhafaza et iffetini kirletme kadınsın erkeksin gençsin yaşlısın Allah'ın izniyle çağın Yusuf'usun Celil İbni Abdullah böyle bir Yusuf böyle bir yiğit Medine'de kalıyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz ara ara gönderiyor onu Yemen'e Yemen'de tebliğ çalışmalarında bulunuyor Kendisi içmiş imanın şerbetini şimdi başkalarına içirecek. Gidiyor geliyor her geldiğinde efendimizin karşısında soruyor efendimiz aleyhissalatü vesselam ne yaptın ey içerir? ya Resulallah, öyle bir hale geldi ki Yemen her sokağından her caddesinden ezan sesi yükseliyor. Seviniyor efendimiz. Bir gün yine soruyor seviniyor arkasından duygulanıyor merak ediyoruz, Celil İbn Abdullah niye duygulandın ya Resulallah çok güzel haberler getirdin bana ey Ceriz sen şundan da bana haber ver Zul putu yıkıldı mı duruyor mu yıkılmadı ya Resulallah. o put yıkıldığı gün ben rahat ederim ''Sen beni rahat ettirmek istiyor musun? O putu yıkabilir misin? Zor bir görev ama değil mi ki sahabe öğrenmiş bir rol biçilmişse bir görev verilmişse ''Ledbeif'' deyip el kaldırmayı öğrenmiş ya anında ''Tamam ya Allah diyoruz. Hemen 150-200 kişilik bir seriye oluşturuluyor. Efendimiz kendisi yolcu edecek o seriyeyi Ayakları Allah yolunda Cihad yolunda tozlanacak olan o mücahide Efendimiz aleyhissalatü vesselam eşlik edecek Bir miktar yürüyorlar Ceviz yolun bir yerinde diyor ki Ya Allah, bir rahatsızlığım var Uzun süre atın üzerinde duramıyorum bana bir dua etsen de atın üzerinde uzunca durabilsem Buhari'de, Ahmet bin Hanbel'de, Müslim'de, İbni Mace'de Geçen haliyle aktarıyorum size Efendimiz şöyle sertçe onun göksüne doğru vurdu Der ki kaynaklar Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin elinin izi Celil'in göksünde çıkmıştı Sonra da bir dua etti Allah'ım Onu atının üzerinde Sabitle Onu hadi kıl Onu mehdi kıl Onu hidayet veren Hidayete vesile edilen Biri olarak kıl Duaya bakın Böyle bir duayla Çıkmış yola Böyle bir duayla çıktığı için O günden sonra 40 sene Kırk sene ...atının üzerinden inmemiştir... ...Cerin İbn Abdullah... ...öyle bir duayla... ...çıktığı için yola... ...onlarcası... ...yüzlerce diyeceğim bunda mübalağa yok... ...yüzlercesi... ...onun eliyle... ...onun vesilesiyle... ...imanın şerbetini içmiş... ...varmış Yemen'e... ...zorlu bir sefer olmuş... ...çatışmalar olmuş... ...ölenler olmuş... Ama yıkmış İbrahim Vali Bir edayla Zulhalasa putunu Dökmüş gelmiş Medine'ye Müjde veriyor Efendimiz'e Ya Resulallah diyor O putu o tapınağı Yerle bir ettim Ve onlarcası da iman etti ya Resulallah Efendimiz'in o andaki Sevincini siz daha edin Veda haccındadır Efendimizin yanındadır Zaten hep yanındadır Hep yanındadır Hiçbir zaman Efendimiz Onu yanından ayırmamıştır Yüzü güzel Hali güzel Şemali güzel Sureti güzel olduğu için Özellikle Medine'ye dışarıdan gelen Elçileri Kabileleri Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Celil İbn Abdullah ile karşılar Veda haccında da yanındadır. Ona verilen görev şu, halkı sustur, sükuneti sağla. Veda haccında, Arafat'ta, Mina'da, Müzdelife'de o halkı susturacak, sükuneti sağlayacak ki bizim veda hutbesi diye bildiğimiz o büyük hitabe insanların üzerinden, mesillerden mesillere akarak gelsin. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz son günlerine yakın bir gün onu tekrardan Yemen'e, Yemen'in ve himyerilerin iki kralını İslam'ın davetini ulaştırmak için gönderiyor. O hadi, o mekti Efendimiz öyle bir dua etmiş. İki kralı da imana taşıyor. Tabir caizse eğer ellerinden tutuyor Medine'ye doğru yürüyorlar. Yolun bir yerinden haber geliyor Efendimiz vefat etmiş İki kral geri dönüyor Cerir İbni Abdullah tekrardan Medine'ye geliyor İslam'ın ilk harifesi ilk devlet başkanı olan Hazreti Ebu Bekir'e gelir gelmez Hiçbir şüpheye kapı açmadan Biat ediyor O güne kadar Efendimizin yanındaydı o günden sonra Hazreti Ebu Bekir'in yanında yerini alıyor. Hazreti Ebu Bekir'den başlayıp, Hazreti Ali'nin hilafet döneminin yarılarına kadar cepheden cepheye koşan bir cerir görüyoruz. İrtidat olaylarında Yemen'de, sonra Yemame'de, sonra Yermuk'ta, sonra Kadisye'de, sonra Hemadan'da, Hemedan'da bir gözünü de şehit verecek. Ama durmayacak. Allah yolunda onun kelimesini yüceltme adına oradan oraya koşup duracak. Atının üzerinden inmeyecek. Ne zaman inecek biliyor musunuz? Ne zamanki Müslümanlar kılıçlarını birbirlerine çekecekler. Ben orada yokum diyecek. Ve onun için Karkamış'a gelip inzivaya çekilecek. Soracaklar. Hazreti Ali hak değil mi? Sen Ali'nin değerini çok iyi biliyorsun. Çünkü Ali ile onun arasında bir bağ var. Dedim ya istisnai özellikler var. Nedir o istisna özellik biliyor musunuz? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz. 10 bin ashabın içerisinde sayılarını isimlerini bildiğimiz sayı 10.000 bin olduğu için 10.000 bin diyorum. Yoksa veda hattında sayı 120 bin açmıştı. Adını bildiğimiz 10.000 bin sahabi içerisinde beni Haşim'den olmayan, beni abdul muttalipten olmayan, ali'nin ve fatma'nın çocuğu olmayan iki ismi benim ehli beytimdendirdiyip kendi evinin halkı saymıştır. O iki isim kim? Biri İranlı Selman, biri Yemenli Celis. Başkasına nasip olmamış bir şeref bu. İranlı Selman'ı biliyorsunuz. Selman'ın farisi Farisi, Hendek gazvesi sırasında düşman orduları geliyor. 12 bin kişilik büyük bir ordu. Efendimiz istişare ediyor sahabiyle. Nasıl karşılayalım bu orduyu? Herkes bir görüş söylüyor. Söz sırası Selman-ı Faris'e geliyor. Diyor ki Selman-ı Faris'i ya Resulallah biz sayıca bizden çok olan düşmanı karşılamak için hendekler kazardık. Hendeği görünce düşman geçemezdi. Savunmayı böyle yapardık. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz bu görüşü kabul edecek. O gün için Medine'nin giriş yolları iki dağ arasıdır. Bugünkü Medine'yi zihninizde canlandırırsanız anlayamazsınız. İki dağ düşünün sadece oradan giriş var. Ama iki dağın arası tam beş buçuk kilometre, beş bin beş yüz metre. Ve sahabiler ellerine kurban olduklarımız, Terlerine kurban olduklarımız Nefeslerine kurban olduklarımız 20 gün boyunca O hendekleri kazacaklar 5.5 km uzunlukta 9 metre genişlikte 4.5 metre derinlikte Akıl alacak bir şey değil Görseydik ancak anlardık Bu görüşü Beyimseyip Müslümanlar hem de kazmaya başlayacakları zaman fikir Selman-ı Farisi'den çıktığı için herkes Selman'ı kendi ekibine, kendi grubuna almak isteyecek. Çünkü 3000 bin kişiyi Efendimiz otuz ekiplere ayırmış. Herkes Selman bizden, Selman bizden diyor, son sözü aleyhissalatü vesselam söylüyor. Selmanu minne ehli beyti Selman bizdendir ehli beytimizdendir Ahmet bin Hamber hüsnedinde aktarır baktı diyor bir gün aleyhissalatü vesselam efendimiz Celil Abdullah'a Sima güzel Cemal güzel ahlak güzel iffet güzel Efendimiz orada Selman'a söylediği müjdenin bir benzerini de ona söylüyor celil bizden bizim ehli beytimizdendir diyor celil ibni abdullah bu işte ehli Beyt'ten olan biri Hz ali'nin değer ve kıymetini bilmez mi ehli Beyt'ten olan biri Hz ali'nin haklılığını bilmez mi onun için soruyorlar ona celil diyorlar niçin inzivaya çekildin beni inzivaya sokan ve vesselam Efendimiz'den duyduğum şu hadistir. Neymiş o hadis? İman edenler kılıçlarını birbirlerine çekip birbirlerinin başlarını kopardıkları anda siz o fitnelere kapı açmayın. Ve Ceril İbn Abdullah bu hadisin ona verdiği mesajdan dolayı Artık inzivaya çekilecek. Müslümanlar arasındaki o savaşta taraf olmayacak. Ama Hazreti Ali Karkamış'tayken ona bir mektup gönderecek. Onu elçi olarak Şam'a göndermek isteyecek. Hazreti Ali'nin bu görüşünü, bu talebini kabul edecek. Celil İbni Abdullah kendisine ulaşan mektubu da alarak Şam'a gidecek. O gün için orada olan... Şam tarafıyla konuşacak ama bir sükunet, bir barış ortamı sağlanmadan geri gelecek. Ve ondan sonra da bu topraklarda yaşayıp hicretin 51. yılında hakkın rahmetine kavuşacak. Arkada onlarca yüzlerce mesaj bırakarak. Celin Abdullah dostlar, Efendimizle beraberliği çok azdır. Ama bugün biz hadis kitaplarımızda onun nakliyle tam 100 tane hadis okuyoruz. O Efendimizden belki az duydu ama sahabilerden de duydu. Sahabilerin sahabilerden nakli caiz olduğu için böyle bir hakta olduğu için bazen Hazreti Ömer'den bazen Hazreti Ali'den bazen Ebu Derda'dan bazen Enes bin Malik'ten Duyduklarını da Aktarmış o kutlu Sözleri bize duyurmuştur İki tane hadisini Sebebi vuruklarıyla Birlikte size aktarmak istiyorum Onlarca kaynaklarda Geçen hadisler bunlar Diyor ki Celil İbni Abdullah Bir gün Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin Meclisinde oturuyorduk Hepsi de Beni Mudar Kabilesinden olan bir topluluk girdi mescide öyle fakirdiler ki o insanlar elbiselerinden hallerinden fakirlikleri anlaşılıyordu aleyhissalatü vesselam efendimiz onların o halini görünce yüzünün rengi değişti hemen Bilal'e haber verdi insanların dışarıda olanları da mescid-i nebeviye toplandı efendimiz çıktı minberine Orada Kur'an'dan bazı ayetler okudu. Sonra dedi ki ey insanlar size ihtiyaç sahibi insanlar geldiğinde bir dirhem bile olsa bir dinar olsa bir miktar arpa olsa bir miktar buğday olsa Allah yolunda onlara sadaka verin böyle yapmanız Allah'ı razı ve memnun eder. Cenir-i Abdullah diyor ki Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin daha sözü Bitmemişti ki Ensardan biri kalktı O biri kim ben çok merak ettim Biraz araştırdım Daha bulamadım ama şöyle bir tahminim var Bilmiyorum doğru mu değil mi Çünkü öyle halleri yapan Bir sahabiyi tanırız Ensardan bir sahabeyi Ebu Talha'yı ihtimal ki O'dur ona yakışan bir tavırdır Anında koştu Gitti eve O anda evde ne varsa Topladı onları Avuçladı Alıp Mescid-i Nebevi'ye Doğru yürüdü Cerir İbn Abdullah diyor ki O kadar çok şey getirmişti ki Taşımakta zorlanıyordu Getirdi o getirdiği şeyleri. Neyse artık onlar. Efendimizin önüne bıraktı. Ya Resulallah dedi. Bunlar benim sadakamdır. Kabul eder misin? Aleyhisselatu vesselam Efendimiz kabul etti ve dua etti. Diyor ki Celil İbn Abdullah. Bunu gören diğer sahabiler. Birbirleriyle yarışırcasına evlerine koşmaya başladılar. Koşuyor eve. Ve ne varsa toplayıp getiriyor Koşuyor eve ne varsa Toplayıp getiriyor Bir anda Efendimizin önü Gelen infaktan Şöyle bir tepe oluşturdu Efendimiz Ayağa kalktı Yüzünde güller açıyor Sevinçli Sahabenin o hali Efendimiz'i sevindirmiş Ve orada söylüyor Kim İslam'da iyi bir çığır açarsa o çığırdan da kim amel ederse yürüyüp de onun açtığı o çığırdan amel ederse Her yapanın sevabından da azalmadan kendi hesap defterine sevaplar yazdırır Tersi kim de Müslümanlar içinde İslam'da kötü bir çığır açarsa günahını kazanır bir de o çığırı yapanların günahından da bir şey eksilmeden onun hesap defterine de yazılır. Anladınız değil mi benim canım kardeşlerim bu hadisi? İyilerin öncüsü olmak, hayırlarda ilk olmak, iyi çığır açmak, Müslümanlara bu manada önder olmak, örnek olmak... Bunun sorumluluğunu söylüyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam İnşallah duyanlardan oluruz İkinci rivayet Ceril Abdullah yine bize anlatıyor Çıkmışız diyor bir gün Efendimizle beraber Medine'nin dışına Ashabtan birileri de var etrafımızda Ammar bin Yasir var Huzeyfen İbni Yeman var Ben varım Efendimiz var Ve diğer sahabelerden bir miktarı var Yürüyoruz Hepimiz de Devenin üstündeyiz Bir baktık ötelerden Devenin üstünde Biri bize doğru geliyor Aleyhissalatü vesselam Efendimiz O geleni bize gösterdi Şu geleni görüyorsunuz değil mi Büyük bir tevazuyla Sizinle buluşmaya geliyor o zat dedi. Aslında o zat kiminle buluşmaya geliyor? Efendimiz de eğer buluşulacak biri varsa ama Allah Resulü öyle bir tevazu ki bu manada ashabına da bir şeyler öğrettircesine bu sözü söylüyor. O zat geliyor. Efendimiz o zatın karşısında ashab yanında selamlaşıyorlar. Nereden geliyorsun diyor efendimiz. Tanımamış uzat efendimizi Diyor ki Ailemin çocuklarımın Aşiretimin yanından Geliyorum Nereye gidiyorsun Resulullah'a gidiyorum Efendimiz aleyhissalatü vesselam Diyor ki aradığın tam Karşında Bir anda adam öyle bir Heyecanlanıyor öyle bir seviniyor Ki ya Resulallah Diyor uzat elini sana biat edeceğim imanımı senin huzurunda da tekrar edeceğim. Uzatıyor elini. Cerid'den aldığı biatın bir benzeri. Orada Habeşli kadının oğluna biat etme yoktur. Ama onun dışındaki lafızlar aşağı yukarı aynıdır. O lafızlar çerçevesinde o zattan biat alıyoruz. Dikkat buyurun canım kardeşlerim. Cerid bin Abdullah diyor ki iman etti Biat etti. Daha sözünü bitirmemişti ki devesinin ayağı ya bir çukura ya bir tuzağa değdi. Bir anda devesinin üstünden aşağıya doğru düştü. Tepesinin üstüne düştüğü için kanlar içerisinde kaldı. Koştuk, kaldırdık. Ama bin Yasir dedi ki ya Resulallah adam vefat etmiş. Baktık ki efendimiz bize bakmıyor. Adam şurada düşmüş. Aleyhissalatü vesselam efendimiz o tarafa bakıyoruz. Bakarken de yüzünde bir sevinç var. Sonra o sevince gözyaşları da katışıyor. Diyor ki kardeşiniz günlerdir yolculuktan geldiği için açmış. İman etti. İman üzerine de burada vefat ettiği için melekler tepsilerin üzerinde meyveler getirmişler ona ikram ediyorlar başka bir rivayette şu geçer melekler şimdi ağzına meyveleri koyuyorlar az yaşayıp öz ölmek buna derler Efendimiz sevindi Kur'an'dan bir ayet okudu orada iman edip imanlarına da zulmü bulaştırmayanlar Şirki bulaştırmayanlar, işte korkudan emin olanlar onlardır. Ve sonra sahabeye emredecek. O sahabi, sahabi olmuş. Üç dakika, beş dakika namaz kılmamış, oruç tutmamış, hacca gitmemiş, hiçbir şey yapmamış. Sadece iman etmiş. O iman edeni orada defnettirecek. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Ve Cerih İbn Abdullah bu rivayette bize aktaracak. Cerih İbn Abdullah bu işte dostlar. Aktardığı hadisler üzerinden de siz onun şahsiyetinin hangi anahtar kavramlar üzerinde şekillendiğini varın buradan anlayın. Efendimiz ehlibelden saymış. Büyük bir şeref. Ama hiçbir zaman bu şeref onu büyüklenme Sahabiler içerisinde Müslümanlar içerisinde Farklı bir hale girmeye Dönüştürmemiş Enes bin Malik aktarıyor Bir yolculuktayız diyor Benden yaşça çok büyük Enes biliyorsunuz Efendimizin yanına gelince Sadece 10 yaşında bir çocuktu Benden yaşça çok büyük Bana hizmet ediyor Atıma bakıyor Benim rahat etmem için o yolculukta Elinden geleni yapıyor. Dedim ki celiz böyle yapma. Biz Efendimiz aleyhissalatü vesselamdan büyüklere karşı hürmet göstermenin tavsiyesiyle yetiştik. Böyle yapıp da beni zora sokma. Döndü bana dedi ki Enes ne olur bana karışma. Ben çok geç geldim o halkaya dahil oldum. Ensar'ın nasıl peygamber aleyhissalatü vesselam'ı sevdiklerini bizzat gözümle gördüm. Kendi kendime dedim ki eğer bir gün ensar'dan biriyle bir mecliste karşılaşırsan sen ona hizmet edeceksin. Söz vermiştim Allah'a Rabbim o sözümü bana yaptıracak. Ne olur bırak sana hizmet edeyim ve hizmet etmiştir kendisinden 30 yaş, 40 yaş belki küçük olan Enes bin Malike. Efendimiz Aleyhissalatü vesselam onu çok sevdiği için ashabın diğerleri de onu çok severler. Hele onu Hazreti Ömer bir başka sever. Ümmetin Yusuf'u demesi de zaten ondandır. Onun onlarca rivayetini daha okuruz biz hadis kitaplarımızda. Tabakat kitaplarımızda. iki tane özel rivayet daha seçtim ben size aktarmak için. Niçin özel rivayet seçtim? O konuda bizim sıkıntılarımız var da onun için. Zaten sahabeyi konuşmamızın en önemli anlamı da bu değil mi? Onları konuşmak, onların üstünden ideal kulluğu öğretmek bizim hayatlarımıza nizam verecek, bizim adımlarımıza ayar çekecek. Adımlarımıza ayak olacak iki tane onun başından geçen olayı da aktarıp yavaş yavaş sözlerimi toparlayacağım. Hazreti Ömer'in meclisinde bulunuyor. Hocalarımdan da sizlerden de özür dileyerek bu rivayeti aktaracağım. Bir anda mecliste kötü bir puku yayılır. Hazreti Ömer'in de burnuna gider. Ömer Ömer'ce bir edayla biraz sinirlenir. ''Kim bu kokunun sahibi ise kalsın abdest alsın'' der. Cerin İbn Abdullah yavaşça Hazreti Ömer'in yanına yaklaşır. ''Ey Ömer'' der, ''Hepimiz abdest alsak daha iyi olmaz mı?'' ''Bir anda Hazreti Ömer sarsılır. Çünkü bu tavır Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tavrıdır. O öğretmiştir aslında sahabeye Ama Hazreti Ömer insanlık hali Unutmuştur Yıllar sonra gelen Cevir o tavrı O edebi ayıpları yüze Vurmamayı insanları Toplum içerisinde küçük Düşürmemeyi insanları Gülünç hale düşürmemeyi Orada hatırlatacaktır Hazreti Ömer Hatırlar Bir gün bir mecliste oturmuşlar Sofrada deve eti yiyorlar Ashabtan biri de geliyor O meclise dahil oluyoruz. Affedersiniz İstirham ederek özür dileyerek söylüyorum Yenleniyor Ses duyuluyor günüşme oluyor sahabe içerisinde Yemeğin arkasından namaz kılınacak Anlayışına kurban olduğumuz Efendimizin anlayışına bakın Eğer hemen namaza durulsa abdesti olmayan sahabi anlaşılacak o sahabi toplum içerisinde küçük duruma düşecek ne diyecek biliyor musunuz efendimiz her kim deve eti yediyse kalksın abdest alsın yemeyen var mı o mecliste yok hepsi kalkacak abdest alacak ve o işin kimin yaptığı belli olmayacak Ceril ibn Abdullah belki o olaya şahit olmamış. Ama o olayı ya duymuş. Ya da arifane bir tavırla bunu hatırlatmış. Hazreti Ömer o anda sarsılmış. Şunu demiş. Ceril demiş. İslam'dan önce de efendiydin. İslam'dan sonra da efendisin. Arif bir adamsın. Efendiliğin devam ediyor demiş. Celil İbni Abdullah bu rivayet üzerinden bize çok şey söyler. Ticaret yapıyor. Öyle onun bunun sırtından geçinmek yok. Sahabi dinden konuşur ama dinden geçinmez. Peygamberlerin ahlakıdır bu. Aynı ahlak peygamber aleyhissalatü vesselamın mübarek ellerinde yetişen sahabi için de geçerlidir. Ticaret yapıyor. Bir mal satacak. O malın görünen değil, görünmeyen kusurlarını da tek tek alıcıya söylüyor. Ne satacaksa kusurlarını ortaya döküyor. Arkadaşları diyorlar ki yahu böyle yapma satamazsın yoksa malı. Ben bunun sözünü verdim efendimize. Vallahi aç kalacağımı bilsem. Aç susuz bir halde kalacağımı bilsen yine de ben o malın kusurunu alıcıya söylemeden satmayacağım. Ben söz verdim bu söz ile aleyhissalatü vesselamın huzuruna gitmek istiyorum diyoruz. Çok bir şey söyler bu divayet bize. O kadar sıkıntımız var ki bu konuda neler neler herkes kendi şahsında sorgulasın bunu. Ceril ibn Abdullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında böyle Hulafayi Raşid'in yanında böyle Müslümanların nazarında böyle Ben bir miktarını ancak anlatabildim size Daha neler var neler onun hayatında Rabbim hepimizi o güzel hayattan istifade ettirsin Aziz kardeşlerim Söylediğimi söyledim Söyleyemediklerim de var Genelde ben her sahabeyi anlattıktan sonra Beş önemli cümle paylaşırım Onun hayatından Hayatlarımıza Direkt mesaj olsun diye Ama ben Ceril İbn Abdullah Onu beceremedim Baktım beş cümleyle Özetlenmeyecek bu iş On cümle yazdım On cümleyi Biren emanet olarak Size veriyorum gidiyorum Arkanızdan da şu duayı yapıyorum. Allah'ım emanete ihanet edenlerden etmemesi. Amin deyin. Gönülden amin deyin ki Allah ihanet içerisinde olanlardan etmesin. O, o mesaj. Bir, hakikati elde etmek için gayret göster ki nübüvvetin bahçesine girebilesin. O gayret olmazsa O bahçeye girilmez Hakikati elde etmek için Gayret göster ki Nübüvvetin bahçesine girebilesin İki İradenin hakkını ver ki Bu çağın Yusuf'u olabilesin. Allah bizleri de Yusuf'lar eylesin Üç Elindeki nimetleri İmanın hizmetine sun ki Ehli beytten sayılasın Aslında Aleyhissalatü vesselam Efendimizin Celil İbni Abdullah'ı selman Farisi'yi Farisi Ehli beytten saymasının Böyle bir hikmeti olsa gerek İstiyor musunuz Ehli beytten olmayı Yolgudur Elinde nimet ne varsa Cemal mi? Mal mı? ilim mi? Sağlık mı? Neyse, evlat mı? Ada-i davasına Belki duyamazsın bu dünyadan Ehl-i Ehl sözünü Ama unutma, vallahi unutma Bu sözü duyacaksın ahirette Çünkü Aleyhisselam vesselam Efendimiz Bu davaya hizmet edenleri Allah'ın izniyle tanıyacak Tanıyacağının müjdesini Onlarca hadiste bize veriyor Dört Çağın putlarını Hazreti Celil gibi Kır ki Peygamberi rahat ettirebilesin O günkü putun adıydı Zulhulasa O günkü putun adıydı Lat, Uzza Menat, Huber Isaf, Naile 21. yüzyıldasın Putun başka aran artık heykel senin putun başka yapacağın iş belli al atan İbrahim gibi baltayı eline vur neyse o putun beline bunu ister bunu bize tavsiye eder Celil Abdullah'ın yaptığı buydu İstiyor musun onun gibi peygamberi rahat ettirmeyi yapacağın iş bu olacak çalın putlarının beline vuracağın baltalar olacak Futu dışarıda arama. Tut senin için bazen makamdır. Tut senin için bazen karşı cinstir. Put senin için bazen televizyondur, Tut senin için bazen futboldur. Tut senin için bazen internettir, bilmem ne beladır. Eğer sen Allah'a kulluk yapıyormuş gibi bu hassasiyetle onun yerine başka bir şey koyduysan senin putun odur ve kırılması gereken de odur. Hazreti Cerrîn bize söylediği dördüncü mesaj da bu. Beş. İslam yolunda güzel çıtlılar aç ki öldükten sonra bir de hesap defterini işlettirebilesin. Bu nedir biliyor musunuz? Akıllı tüccar işidir. Ah bir bilsek bunu. Bir bilsek asıl karın nerede olduğunu. Asıl karı nerede elde edeceğimizi bilsek yatırımı nereye yapacağımızı çok iyi biliriz. 6- İmanına zulmü yani şirki bulaştırma ki tüm korkulardan emin olabilirsin. Yedi İslam'ın büyüklerine gereğince ihtiram göster ki değerine değer katabilesin. Celaluddin Abdullah bunu da yaptı. Bunu da gösterdi. Enes bin Malik'e hürmeti buydu. O yaşça küçük olmasına rağmen ona hizmet etti. Değeri azaldı mı? Bakın biz bu mecliste bile o değeri konuşuyoruz. Celaluddin Abdullah'ın Değerinin üzerine değer ekliyoruz. Allah değerini daha da âli inşallah. Sekiz. Başkalarının ayıplarını, kusurlarını öp ki merhamete muhatap kılınabilesin. İstiyor musun ayıpların örtülsün? Gördün bir kardeşinin ayıbını. Kulis yapma. Dedikodu yapma. Tecessüz hele hele hiç yapma. Yun gözünü Sır olsun kalsın seninle Allah da senin bir ayırmıyorsun Celil İbni Abdullah Bize bunu da söyledi Dokuz Dürüst bir tüccar ol ki Hiçbir gölgenin Olmadığı günde Rahmeti kazanabilesin Hiçbir Gölgenin olmadığı O dehşetli günde Allah'ın gölgesinde Allah'ın gölgesinde Allah'ın zimmetinde olacaklardan bir tanesidir dürüst tüccar aldatmayacaksın aldatan bizden değildir dedi senin ve benim peygamberim onun dediğini hayatının esası kılacaksın zarar etsen bunun ziyanını çeksen sıkıntıya düşsen bile gereğini yerine getireceksin ki o gölgeyi hak edebilesin onuncusu ve sonuncusu tüm bu mesajları duy ki kıyamet günü Haşir Meydanı'na Hazreti Celil'in arkasında yürüyesin Allah'ım hepimizi şurada olan olmayan bir buçuk milyarlık koca ailemizi her birinin ayalının altındaki toza kurban oluruz imanın verdiği bir şereftir bu. Mezhebi ne olursa olsun Meşrebi ne olursa olsun Cemaati ne olursa olsun Hicbi ne olursa olsun Kavmi ne olursa olsun Dünyanın neresinde Yaşayan biri olursa olsun Her birinin Ayağının altındaki tozuz O dilindeki La ilahe illallah Muhammedun Resulullah Sözünden dolayı Sen bizi bir buçuk milyar olarak ashabın arkasından haşır meydanına yürürüz. Ve bizleri ve vesselam efendimizin mübarik ellerinden takdim edilecek suyun muhataptır. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Ceril Abdullah'ın Abdullah'ın hemşerisi olduğunuzu bir daha size hatırlatıyorum. Geleyince yürüyeceğiniz Gereğince risaletin davasına hizmet edeceğinize dua ederek, dualar da bekleyerek helallik istiyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Merekatuhu.